Yarın kırılan testi ve hukuk birinci bölüm yapın ve yönetim Mehmet Köseoğlu. yazan ce deviller radyoya uyarlayan Sinan serindere Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir Ses Kayıt ve Montaj Mustafa Özcan Program Yönetmeni Bahattin Apak Hadi Pol eğlenceye geç kalacağız Yarım saattir bir elbise giyemedin mi? Geliyorum hayatım geliyorum. Bir de biz kadınlar için geç hazırlanıyor derler. <Gülüyor> Hazırım karıcığım. Nasıl? Takım elbise giyince bir şey benzedim mi? Şu iç cebindeki tabancayı çıkarırsan benzeyeceksin. Tabancanın kabarıklığı bayağı pol yapıyor. Ya pol, eğlenceye giderken de silahını yanında taşımak zorunda mısın? Tatlım, insan polis olunca silahından ayrılamıyor. Hadi gidelim hadi. Bir dakika. Hayır açma. Rica ederim cevap verme telefona. Ama hayatım cevap vermem lazım. Belki bana ihtiyaçları vardır. Hayır dedim. Kusura bakma açmalıyım. Alo. Pol. Ben polis dedektifi sen bağırdın. Rahatsız etmedim ya dostum. Bir dakika sonra arasaydın bulamayacaktın sen. Karımla bir eğlenceye gitmek üzere evden çıkıyordum. Kusura bakma ama kamuoyu ayağa kaldıracak büyük bir cinayet işlendi. Cinayet mi? Kim öldü? June Arnold. Cun Arnot mu? Şu ünlü yıldız mı? Evet dostum. O ve yedi yardımcısı katledilmiş. Şu anda Cun Arnot'un malikanesindeyim. Gelsen iyi olur. İyi ama bu cinayet masasının işi değil mi? Biliyorsun ben bölge savcısı komiseriyim. Savcı Forest'in haberi var. Senin de ilgilenmeni istediği için arıyorum. Tamam tamam. Hemen geliyorum sen. Güzel. Öyleyse sen gelinceye kadar hiçbir şeye el sürmemeleri için çocuklara talimat vereyim. Yalnız biraz acele et. Gazeteciler çakal gibi üşüşmeden gelip durmaya koysan iyi olur. Hemen geliyorum dedim ya. Jenny, hayatım... Sana inanamıyorum Paul. Sana o telefona bakmamanı söylemiştim. Özür dilerim tatlım ama ben polisim. Namussuz, namussuzlar. Sen bu meslekte kaldığın sürece hayatımız hep böyle devam edecek. Hiçbir şey planlayamayacağız, hiçbir yere gidemeyeceğiz. Jenny, hayatım biraz makul ol ne olur. Benim işim bu, ne yapabilirim? Eğlenceye başka bir akşam gideriz olmaz mı? Bizim asla başka bir akşamımız olmayacak Pol. Şimdi buradan defol ve beni rahat bırak. Nereye istersen git. Hırsız polisçilik oyna ama benimle hiç ilgilenme. Bundan sonra ben kendi kendime eğleneceğim. Jenny bir tanem. Mesele mühim olmasa gitmezdim. Şu ünlü sinema oyuncusu Jun Arnold ve yedi hizmetkarı öldürülmüş. Bölge savcısı bu işe benim bakmamı istemiş. Eğlenceye yarın gideriz tamam mı? Bana para ver. Ama hayatım... ...şimdi derhal bana para vermeni istiyorum. Eğer vermeyecek olursam... ...mücevherlerimden birinin rehin vereceğim. Bunun da ufak bir şey olmadığına emin olabilirsin. Tamam Ceni, tamam, tamam. Al bakalım, 20 dolar. Ne yapacağını sorabilir miyim? Seni ilgilendirmez. Kadın halimle bir yere gidip eğleneceğim işte. Peki Ceni, eğer böyle yapmak istiyorsan serbestsin. Fakat niçin bir arkadaşına telefon etmiyorsun? Yalnız canın sıkılmayacak mı? Benim için üzülme Paul. Kendi işimi kendim hallederim ben. Sen git cinayetlerinle meşgul ol. Peki, nasıl istersen. Hoşça kal. Hoş geldin Paul. Buraya gelmek için bu kadar şık giyinmene gerek yoktu. Telefon ettiğinde karımla birlikte dışarı çıkıyorduk sen. Şimdi haftalarca evde rahat yüzü göremeyeceğim. Karımla münakaşa ettik. Aynı dert hepimizin başında dostum. Ben de güya karımla sinemaya gidecektim ama ne yaparsın... ...katiller her zaman olduğu gibi planlarımızı alt üst ettiler. Bizim kaderimiz bu. Neyse anlat bakalım cinayeti nasıl haber aldınız? Saat sekizde Cunarno'dun menajeri telefon etti. Kadınla bir randevusu varmış. Buraya geldiğinde kapının parmaklığını açık görerek hayrete düşmüş. Hmm. Zira her zaman için kapı kilitli bulunmuş. Kapıcı odasına girdiğinde adamı kanlar içinde yerde yatarken görmüş. Odadan malikaneye telefon etmiş fakat hiçbir cevap alamayınca içeri girmeyip hemen polis aramış. Şu menajer dediğin adam nerede şimdi? Arabasında oturmuş sinirlerini yatıştırmaya çalışıyor. Çok korkmuş zavallı. Beni arabasında beklemesini söyleyerek malikaneye girdim. Görülecek manzara değil doğrusu. Herifler beş hizmetçiyi de temizlemişler. Neyle öldürmüşler? Hepsinin kafasına birer mermi sıkılmış. Peki ya şu meşhur yıldız Cun Arnold o neyle öldürülmüş? Onun cesedini bahçedeki yüzme havuzunun içinde bulduk. Biri karnını bıçakla değişmiş ve sonra kafasını vücudundan ayırarak havuza atmış. <gülüyor> Bu ne biçim bir vahşet böyle? Bunu yapan mutlaka deli olmalı. Peki şu an arkadaşlar ne yapıyor? Malikanenin içinde ve havuzda iz topluyorlar. Ellerine bir şey geçerse bana bildirecekler. Doktor geldi mi? Geldi. O da evde. Cesetleri muayene ediyor. Herhalde bize cesetlerin ölüm saati hakkında bir şeyler söyler. O da buna çalışıyor zaten. Biraz sonra gerekli izahatı verir zannediyorum. Cesetleri görmek ister misin? Dur. Önce kapıcı odasına bir uğrayalım. Geldik zaten burası. Gel. İşte kapıcıyı gördüğün gibi oturduğu koltukta başına bir kurşun sıkarak öldürmüşler. Ziyaretçilerin kayıtlarının tutulduğu defter nerede? Burada. Bakalım bugün ünlü yıldıza kimler gelmiş. Belki bize bir ipucu verebilir. Katilin deftere kayıtlı olduğunu tahmin etmiyorum. Zaten kapıcı tanımasa ona kapıyı açmazdı. Evet, bakalım kimlerle randevusu vermiş. Saat 15'te Jack Belling adres yazılı. Saat 17'de Rita Strong adresi yazılı. Saat 19.30'da Francis Coleman. Adresi Glendale Bulvarı. Randevusuz. <gülüyor> ne dersin sen? Bu Koleman denilen kız aşağı yukarı cinayet saatinde buradaymış. Bilemiyorum Paul. Vaktimiz olunca hakkında bilgi alırız. Ama bu işte bir ilgisi olsaydı... ...defterdeki sayfayı yırtardı zannediyorum. Doğru. Tabii unutmadığı takdirde. Burada işimiz bittiyse sana görmen gereken... ...daha dehşetli manzaralar seyredi. Şu çiçekler arasında yatan ceset kime ait? Bahçıvan'a. Onu göğsünden vurmuşlar. İyi geceler komiser Pol. İyi geceler doktor Holmes. Katliam oyununu görmeye mi geldin? Evet. Bahçıvan ne zaman öldürülmüş? Tahminen bir buçuk saat kadar olmuş. Yani saat yediden sonra öyle mi? Aşağı yukarı. Kapıcıyı öldüren silahla mı öldürülmüş? Evet. Yalnız bu ve kapıcı değil. Hepsi 45'lik bir silahla öldürülmüşler. Pol. Bu iş bana profesyonel işi gibi geliyor. Nereden bu kararı vardın doktor? Adam hepsini ilk kurşunda temizlemesini bilmiş. Bu önemli bir delil sayılmaz. 45'lik bir tabanca ile ateş edildiğinde silahı kullananın profesyonel ya da amatör olması bir şey ifade etmez. O zaten işini görür. Yeter ki isabet etsin. Evet, burada göreceklerimizi gördük. Bir de malikaneye bakalım. Arkadaşlar bir şeyler bulabildiniz mi? Yalnızca kurşunları bulduk dedektif. Başka bir şey yok. Yabancı parmak izine rastlanmadı. Tahminlerimize göre katil eve girmiş. Herkesi öldürdükten sonra da bir yere dokunmadan çıkıp gitmiş. Ya da işini görürken eldiven giymiş. Bence son derece profesyonel bir iş. Tek kurşun da öldürüyor. En ufak bir ipucu bile bırakmıyor. Öldürülen altı hizmetçinin cesetlerini görmek ister misin? Gerek yok. Önemli olan parmak izi ya da ipucu. Adamların bir şey bulursa zaten sana haber verirler. Öyleyse gel seni meşhur sinema yıldızı Cun Arnodu bulduğum havuza götürür. Evet. Doktor da gelmiş. Cun Arnold'un cesedini kontrol edecek. Ceset hala havuzun içinde Baksana suyun rengi Kadının kanından pembeleşmiş Gel şu cesede bakalım Ben kadının cesedine bir kere baktım İkinci defa bakmaktan zevk alacağımı sanmıyorum İşte bak cesedi görüyor musun hmm. Suyun içinde Evet Başsız bir cesedin görüntüsü korkunç oluyormuş Kadının kafası nerede Bulduğum yere bıraktım Görmek ister misin Sezonlardan bir tanesinin üzerinde duruyor. Hayır hayır teşekkür ederim. Cunanot olduğundan eminsiniz değil mi? Hiç şüphe yok. O güzel suratı kim tanımaz ki? Sayısız filmini izlemiştim kadının. İşiniz bittiyse kadının cesedini havuzdan çıkartıp muayen edebilir miyim baylar? Tamam doktor görmemiz gerekenleri gördük. İşinize devam edebilirsiniz. Raporunuzdan bir kopyada bana gönderirseniz sevinirim. Tabii gönderirim. Adey çocuklar, tamam. cesedin sudan çıkarın bakalım. Ya, tamam. Yavaş, yavaş bu tarafa, yavaş. Hadi, evet evet evet. Tamam. Şimdi sıra Jun Arnold'un menajeri Harrison Federla konuşmaya geldi. Sam. Tersiz de emir ver de adamı malikaneye getirsinler. Tamam, pol. Ben müfettiş Sembardin. Mağdurun menajeri Harrison Feather kapıda arabasının içinde oturuyor. Onu malikaneye getirin. Tamam. Anlaşıldı müfettiş. Tamam. Söyle bakalım komiser Pol. Ne düşünüyorsun? Bu bana ev ve evdeki herkesi iyice tanıyan biri tarafından yapılmış gibi geliyor. Bir defa kapıcı randevusu olmadığı halde ...kendisini tanıdığı için içeriye bırakmış. İkinci olarak da... ...kendisini ele verirler korkusuyla... ...bütün hizmetkarları öldürmüş. Umarım delilik krizi tutan birinin işi değildir. Böyle olmuş olsaydı kapıcı içeriye girmesine... ...müsaade etmezdi. Belki bırakmıştı. Bu adamın anlattığı hikayenin cinsine bağlı. Cesetler taşınıyor. Biz de içeri girip Harrison Federer'ı bekleyelim. Evet, evet, yavaş. Sen... Sence Feather denilen adam cinayet zanlısı olabilir mi? Hiç sanmıyorum Paul. Böyle büyük çapta temizlik yapacak bir adam tipi yok onda. Sonra böyle bir şey yapması için hakikaten aklını oynatmış olması gerekir. Neden? June Arnold'un menajeri olarak dünyanın parasını kazanıyordu. Adam küçük bir servet yapmış onun sırtından. Durup dururken altın yumurtlayan tavuğu keser mi hiç? Doğru söylüyorsun. Bu takdirde bir düşmanı bu işi yapmış olabilir. Evet Olabilir. Arnold gibi ünlü bir Hollywood star'nın birçok düşman olması normal bir şeydir. Kim bilir kime ne yaptı ki katil onu böylesine hunharca öldürdü. Evet, ancak kindar biri işleyebilir böyle bir cinayeti. Bu kadın hakkında neler biliyorsun sen? Nedense sanat dünyası karanlık işler çevirenlerle yakın dostluklar içinde. June Arnold'un da o karanlık dünyada birileriyle bir dostluğu var mıydı acaba? <gülüyor> Olmaz olur mu? Bir ara Jack Morale'in dostu olduğu söylentileri çıkmıştı. Hangi Morale? Şu mafya babası Jack Morale mi? Evet. Yapma canım. Peki nasıl bir dostlukmuş bu? Kesin bir şey söyleyemem ama gizlemelerine rağmen Morer'le birlikte olduğunu herkes biliyor. <gülüyor> Bundan emin olmak isterim. Bu çeşit bir cinayet ancak Morer gibi bir adamın elinden çıkar. İki sene evvel yaptığı katliamı hatırlasana. Yedi kişiyi duvar kenarına sıralayarak makineli tüfekle öldürmüştü. Ama bu işi onun yaptığı kesin olarak ispat edilemedik. Ee, ispat edilememesinin sebebi de sizin cinayet bürosu polislerinin gerekli delilleri toplayamaması olmuştu. Cinayet masası amiri komiser makken hiç de o fikirde değildi. Ona göre bu işi Morer'in sırtına yüklemeye gayret eden Jacobi çetesi yapmıştı. Ama buna rağmen o da benim kadar bu işi moral çetesinin yapmış olduğunu biliyordu. Bu cinayeti de muhakkak o işlemiştir. Anlaşılan şu Jack Morer sende saplantı halini almış. Ayağın taşa çarpsa bunu ondan bileceksin. Onu hapse sokmak seni memnun edeceğe benziyor. <gülüyor> Eksik söyledin. Onu elektrikli sandalyeye oturmuş görmek beni çok daha memnun eder. Bunu çoktan hak etmiştir onna umutsuz. Kırılan testi ve hukukatlı oyunun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere hoşçakalınız.